Dıştaki şeytan ve melek gibi insanın içinde de hayra ve şerre teşvik eden hisler vardır. Dışarıda şeytanın ve meleğin lemmeleri olduğu gibi her bir insanın beraberliğinde içten de şerri ve hayrı ilham eden hisler vardır. Hatta insanlardan her bir şahsa şerre ve hayra yardımcı olarak içinden daima hayra ve şerre teşvikçi yardımcıları vardır. Daima her birisi diğeriyle çekişirler. Nitekim bir hadisi i şerifte "Ma ba'athallahu min nebiyyin ve lestakhlafa min halifetin illa kanat lahu bitanatani. Bitane ta'muruhu bil ma'ruf ve tahudduhu alayhi ve bitane ta'muruhu bish-şerr ve tahudduhu alayhi. Vel ma'sumu Beraberinde iki bir eşit sırdaş olmaktan başka Allah hiçbir nebiyi veya halifeyi göndermemiştir. O iki bir taneden birisi hayrı emreder, diğeri de şerr'i emreder. Hayrı emreden hayra teşvik eder. Şerr'i emreden şerre teşvik eder. Allah kimi dilerse onu masum kılar buyurulmuştur. Hadis-i şerifteki bir tane kelimesi üç şekilde mana edilmiştir. A. İnsanın içinde hayrı emreden levvame mutmainne nefsleridir. Şerri emredip ona teşvik eden nefsi emmaredir. B. Hayra teşvik eden melek, şerre teşvik eden şeytandır. Bu ikisinden birinin kalbi istila etmelerinden sonradır. C. Salih arkadaş hayra teşvik eden, kötü arkadaş şerre teşvik edendir. Bu üç manada bitane kelimesinde gizlenmiştir. Allah kimin hakkında hayır murat ederse, onun içinde ona mutmainne nefsi ve meleği, dışında da yine melek ve salih bir arkadaşı nasip eder. O da bu sayede şeytanın saldırısından mahfuz olur. Bundan anlaşılıyor ki, Allah Teala insanın bedenine iki gizli kuvveti bahşetmiştir. Birine meleki his, öbürüne şeytani his denilir. İnsanın bedeni içerisindeki meleki kuvvet, daima âlâye illiyyine, ahseni takvime, şeytani kuvveti de insanı esfeli safiliğine çeker. Artık dima, bu iki kuvvetin arasında tıpkı bir harp meydanı olur. Eğer insan, kalbi içerisinde meleki kuvvet ile elini ve iradesini hayra uzatır çalışırsa, Allah Teala ona hayrı müyesser eder. Şayet insan, şeytani kuvvetle elini ve iradesini şerre uzatırsa, Allah da onu ona müyesser kılar. Her ikisinde de Halık ve Yaratıcı Allah Teala'dır. Burada kulun vazifesi, hayrı talep etmektir. Ve hayra elini uzatmaktır. Ayrıca şerden kaçınıp, elini ondan da çekmektir. Bununla beraber Allah'a sığınmaktır. Meleki kuvvetine itaat eden insan, âlâ-yı şeytani kuvvetine itaat eden de, esfeli safiliğine kavuşur Yani meleki kuvvet yukarıya çıkarıcı kuvvettir Şeytani kuvvette yukarıdan düşürücü kuvvettir